Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum hissede. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş ya. Kolay kolay. Mesaltı materyal, elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugünkü konuğum sevgili Tansel Korkmaz, Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldin Tansel. Merhaba. Şimdi tabii ilginç günler yaşıyoruz. Hem yani mimarlık gündemi, hem şehircilik, hem işte sanat... Vesaire. ...bütün bunlarda... ...asıl bir dönemi karakterize eden... ...şeyler vardır, bazen... ...biz onu fark ederiz, bazen fark etmeyiz... ...ama bugün herhalde... ...ciddi bir farkındalık içeren bir durum var... ...geçmişte de oldu buna benzer şeyler ama... ...mesela bu... ...Çamlıca'daki cami tartışması... ...dün Zaman Gazetesi'nde... ...bir ilan vardı, bu ilanda... ...işte mimarlara açık bir çağrı yapılıyor... ...bir yarışma ilanıydı... ...Eylül ayında da sonuçlar belli olacak... Eskizleri işte mi toplayacaklar? İstanbul'un silüetine <gülüyor> katkıda bulunmak isteyen mimarlara camlıca Camisi için fikirlerini işte bekliyorlar. Ee, bir de bürokratlardan oluşan bir seçici kurul var. Ağırlık olarak bürokratlardan TOKI tarafından düzenlenen diye anlaşılıyor işin. Mimarlara bırakmamak lazım tabii onu seçmek. <gülüyor> tabii çünkü yani bu şeyde de biraz... E, arayüz oluşturacak e, seçici kurul çok önemlidir. Hı hı. Eğer seçici kurul fazla özerk falan olursa bu iş evet. e, tadı kaçar. kaçar kesinlikle bir yani amaçlanan şey başka, sonuç başka olabilir. Onun için onun ön ben şeyini aslında almışlar. Sen de unutma. Hı. Şey hı. burada şey hatırlatayım. Şimdi ...tabi böyle şeyler yapılıyor yapılır. Ama mimarların burada nasıl tavır alacağı çok önemli. Ben geçen hatırlıyorsun... bu 21 dergisi Yeni Kapı içinde bize Toplamıştı. Evet, ben öyle Toplantı. Evet, evet. Viyana'daki bir geçen yüzyıl başında olan bir şeyi anlatmıştım onu tekrar anlatacağım. Geçen yüzyıl başında Adolf Loos bu Viyana'da tam sarayın karşısında Loos House e, projesini yapıyor. Ondan sonra belediye gidiyor proje. Onlar diyorlar ki bunu biraz süsleyelim böyle çok çünkü sade. Hmm. Ondan sonra böyle gidip geliyor proje falan Loos sürekli reddediyor tabii onu süslemeyi. Onun üzerine mühürlüyorlar inşaat e, bitmesin diye. E, çünkü saray çok bastırıyor tam karşılarında olduğu için. E, bunun üzerine Los kesinlikle taviz vermiyor. İşte böyle e, bayağı bir yana da bu böyle bir şey olmaya başlıyor konuşulan falan. Ve sonunda Los böyle bir konferans afişi hazırlıyor falan. İşte bir açıklayacak konuşacak bunun üstüne 2000 kişi toplanıyor. Bu çok etkileyici bir şey ve e, en sonunda bu bina şeyi, işverenler bir yarışma açıyorlar binanın cephesi için çünkü onlar da böyle mühürlü inşaat falan ve bir tek mimar katılmıyor yarışmaya. Yani şey biliyoruz Loos ne kadar sivri dilli biri her gün şeylerde e, gazete yazılarında bütün mimarlara giydiriyor falan e, ama böyle bir şey yani losu desteklemek için değil aslında. Mimarlığı aslında, evet. desteklemek için. Mimarlık anla, şey alanında bir dayanışma oluşturmak için. Bu çok önemli yani. Şimdi böyle bir şey böyle bir jüri kurulduğunda herhalde mimarların da buna bir tavır alması gerekli. Sadece aramızda konuşursak bu mesaj yerine gitmemiş olur. Ama ...şey yapılırsa... ...yani ortak bir tavır alınırsa falan... ...o zaman ancak anlaşılır diye düşünüyorum. Evet kestim, yok Ben de tam oraya getirmek istiyordum. Aslında şimdi Taksim Kışlası'nda da benzer bir durum olduk. Ee, kışla biliyorsun... ...Tarih Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından... ...ihale ile projesi elde ediliyor. Ee, burada açıkçası... ...bir mimari tarz... E, ...dayatan bir ihale. Yarışma da değil. Bunun üzerine işte böyle şey olur mu falan denince belediye başkanı şey dedi yani yapılacak kışlanın yarışması mı olurmuş yani <gülüyor> kışla kışladır bunun yarışması olmaz yani bunun teknik çizimi olur falan gibi bir şey söyledi. Burada yani ciddi bir sessizlik var yani ben niye insanlar ağızlarındaki baklayı çıkarmıyorlar? <gülüyor> Aslında biraz onu geçmek istiyorum. Şimdi e, Adolf Loos'un e, işte süsleme ve cürüm makalesi <gülüyor> falan herkesin belleğindedir. Çok önemli bir kopuş e, işaretidir bu şeyler, e, metinler. Ama hani geçmişi de var. Mesela Viole Ludük'ün e, bu e, mimarlık üzerine konuşmalarında yani iki Cilt Halinde yayınlanmış kitabı. Çünkü eğitim programının içinde önemli bir yer tutuyor aslında. O kitap 1870'ler. Orada mesela e, Viole Ludük hep şeye e, referans verir. Her dönemin kendisine ait bir mimarlı oldu. Hı hı. Niye bu kadar, teknolojide, evet, bu kadar teknolojide ilerlemelerin olduğu bir dönemde hı hı. çelik endüstrisi gelişiyor, cam endüstrisi gelişiyor tuğla endüstrisi gelişiyor. Bu kadar yapı malzemelerinde büyük bir endüstrileşmenin yaşadığı dönemde nasıl oluyor da çağımızın bir mimarlığı yok diye soruyor. Hı hı. Aslında bu sanat içinde söylenebilir işte neoklasik sanat o dönem çok hakim. Her tarafta çünkü tavan süslemeleriyle vesairesi. Ressamlar da aslında mimarlarla çok benzer bir konumda. Fakat bir şey oluyor Adolf söylediğinde olsun belki böyle Ludük'ü bir öncü olarak kabul edersek tam anlamıyla bir epistemolojik bir kopuş yok belki ama hı hı. hani güncel sanat ya da çağdaş mimarlık, çağdaş sanat derken aslında bir ötekiyle bir mesafe koyma. Hı hı. Yani o tarihselce işte süslemeli şeylerle bir mesafe koyma ihtiyacı ortaya çıkıyor ama ondan daha önemlisi bu şeyin altyapısını oluşturan kuramsal altyapısını oluşturan mimarlık eğitimi gelişiyor. Yani üniversite dediğimiz kurum hı hı. aslında böyle şekilleniyor. Hı hı. Bu felsefi tartışmayla birlikte. Dolayısıyla e, biz e, süslemeli yapıları işte bütün bu e, cami bina şeylerini yapılarını eğer taklit diye küçümseyerek dışarı attığımız zaman aslında bu karşılaşmadan mahrum kalıyoruz. Yani Cumhuriyet eliti bir bakıma aslında bu modernleşme programını bir reçete gibi getirdiği için aslında iki farklı tarzın karşılaşması gibi oluyor. Halbuki bunlar birbiri üzerine işlem yapan, yani birbiriyle mücadele eden diyelim iki farklı şey ama bu, bu ilişkiyi kuramıyoruz gibi geliyor bana Türkiye'de. Çünkü bakıyorum eleştirilerde de işte Cem Erciyes'in yazısını okudum. Ömer Kanıpa'nın yazısını okudum falan. Radikal'de bu hafta çıktı. Bu hem Ataşehir'deki ee, Mimar Sinan Camisi değil mi onun adı? Mimar Sinan'ın <gülüyor> taklidi olduğu için kemiklerini sızlatacak. <gülüyor> Mimar Sinan keşke taklide olsun. Şimdi taklit zaten <gülüyor> hani taklit mümkün olan bir şey değildir aslında. Yani en iyi yakın taklidi yapabilmek çok zor bir iştir ama yani soyun soyunulan şey bu. Aslında orada belki bu taklit meselesi mimesis aslında çok güzel bir konudur böyle bir 19. yüzyıla dönüp onu tartışmak değer var çünkü tam 19. yüzyıl aslında böyle bir hani mimarlık tarihinde Batı'da stiller savaşı denilen bir zaman. Ee, bir şekilde bir anda yeni teknolojiler yeni malzemeler ortaya çıkıyor şehirler büyümeye başlıyor korkunç bir bina e, ihtiyacı doğuyor ve bildiğimiz lonca sistemiyle e, buna cevap vermek mümkün değil ve dolayısıyla orada bir kırılma yaşanıyor aslında ve e, e, aslında nedir? Her hakikaten şeyde premodern zamanlarda bir dünya görüşü, teknolojisiyle, ustasıyla, bilgisiyle falan bir bütün olarak estetik, etik ve teknik aslında bir bütün olarak hep zuhur eder yani. Hani Rönesans dediğimiz zaman bu bunun estetiğini, etiğini veya tekniğini birbirinden ayırmaya imkan yok. İşte 19. yüzyılda aslında bu kırılmayla birlikte bunlar birbirinden ayrılıyor. Yani ilk defa 19. yüzyılda bir binanın imgesi, strüktüründen, konstrüksiyonundan ayrı düşünülmeye başlıyor. Ya yani ayrı düşünülmeye başlıyor dediğimiz şey yapıştırma olmaya başlıyor. Hani binayı yapıyorlar ona böyle bir yapıştırma duvar kağıdı gibi. Evet Şimdi ve işte bir fikir evet. farklı ve bir, bir şey hikaye anlatan bir şey Hı. olarak düşünüyorum. Yani o yapıştırmaya bakınca işte ah eski günler işte mesela bir Roma imparatorluğunun şeyini imgelerini kullandıkları zaman işte bu bir güç anlatacaktı veya işte gotik kullandıkları zaman işte o Ortaçağ'ın şey toplumu düşünecekti dini cemaatler düşünecekti falan. Şimdi bugün yapılanın bundan farkı yok ama şöyle bir farkı var. Bu 19. yüzyıl daha böyle eskinin kopyası şeylere baktığımızda burada hakikaten bir yap, yapım yani işte oranlarda yapmakta falan çok daha sofistike bir şey görüyoruz. Yani bu Ataşı'daki Mimar Sinan Camii hiçbir şey yani hani kopya olarak falan tartışmaya hiç gerek yok. Hakikaten işte görüntüsüyle çevresi onu birazdan daha şey detaylı konuşuruz her şeyiyle. Hakikaten bir e, nesne olarak bütün şeyleri arkasındaki kuramsal tartışmaları unutalım. Yani birini uzaydan getirelim bununla karşılaşınca falan der yani. Çünkü berbat bir şey. Ama e, gerçekten taklit ve kopyayı konuşacaksak 19. yüzyılda şu tartışma çıkıyor. Yani Coattre Kensi diye biri var. Ansiklopedi yazıyor. Orada işte bir e, taklit mimesis şeyi var ve maddesi var orada şundan bahsediyor bir şeyi taklit etmek mimarlıkta sanatta yolu yordamı taklit etmektir sonuç ürünü taklit etmek değil örneğin hani klasik mimarlık doğanın taklididir derken orada doğanın yaptığını yapmaz doğanın görüntüsünü tekrarlamaz doğanın yaptığı gibi yapıyordur. İşte onun mantığını kullanıyordur, ekonomisini kullanıyordur falan. O prensipleri, görüntünün, evet, görüntünün evet. arkasındaki prensipleri oradan çekip o prensipleri devam ettirmek gibi bir şey. Evet. Ve dolayısıyla taklit aslında bizim sonra modern zamanlarda kullandığımız gibi pejoratif bir anlamı yok. O düşünceyi anlamak lazım. Yol yordamı anlamak lazım. Mesela Frank Lloyd Wright de o anlamda. E, prairie Houses, işte Amerika'daki e, Chicago'daki kirevlerini taklit ediyordu. Ama baktığımızda kirevi göreceğimiz şeyi yapmıyordu. krevinin işte mekan düzenlemelerini orada ki aslında sürdürülebilir olan şeyleri çekip oradan alıp o günün teknolojisiyle falan tekrar üretiyordu. İşte bu çok de kalabalık. demin de evet. taklit ettiğini söyleyemez evet. herhalde değil mi? Hı hı. Yani bu yani milli programı oluştururken Türkiye ve plan hı. tipleri üzerine çalışırken ikinci milli dediğimiz hı hı. E, tam bir kopuş var aslında hı hı. orada da e, evet. şeyle. yani onlar koptuklarını biliyorlar ancak bu gelenekte Saklayabileceğimiz ne var diye bakıyorlar. Yani onu böyle bir canlandırma değil o aslında. Bugün burada sürekli olabilecek ne var? Bugün sürdürebileceğimiz ne var diyorlar. Aslında violüldükün de oydu. Gotik strüktür aslında onun için şeydi. Yani mükemmeldi. Günümüz teknolojisine uygun Günümüz bir strüktür evet. ve şeyiyle, malzemesiyle bunu tekrar nasıl inşa edebiliriz diye. Yani orada çok yani baktığın şeyi göreceksin, gördüğün şeyin arkasındaki prensipleri anlayacaksın. Bunların bazılarının arizi olduğunu, bazılarının ise evrensel olduğunu, her kültürde, her zamanda geçerli olduğunu falan. Yani öyle bir okuma falan hiç söz konusu değil yani bir sorgulama yok diyorsun hı, değil yani, mi böyle bir şey do, dolayısıyla evet, kopya ile evet. çok ciddi farkı var kopya aslında gördüğünün işte kopyasını çıkarmak imgenin tekrar edilmesi falan bu çok yüzeysel bir şey ve içini boşaltan bir şey aslında arkasındaki'nin onun için o ikisini ayırmak lazım yani o ataşehirdeki şeye ...hani bir Mimar Sinan taklidi demek... ...Mimar Sinan çok haksızlık olur... ...keşke Mimar yapılarını... ...biri anlasa da çıkıp... ...yani bunu yapanlar böyle şeyler... ...Kocatepe'de öyleydi Ankara'daki... ...keşke anlasalar da... ...hani o, o, o, mant o mantık içinde bir şey yeniden... ...üretiyor olabilseler... Katrömer Dökensi'yi aslında evet. ben de getirmek Hı -hı. istiyordum... ...konu için Katrömer Dökensi... ...tam da... E, ...buradaki mesafeye değinir... ...yani... Hı -hı. Kopya ile hı hı. tip arasındaki hı. farka değinir. Kopya hı. çünkü bir şey alıp hı. sorgulamadan tekrarlamaktır. Evet. Tip ise ki aslında tarihi bir referans olarak tip hı. modernin dışında olan şey demek... Hı hı. Tip ise her seferinde yeniden üretilen bir imgedir. Yani Hı. bu geleneksel dediğim Prensiptir şey. aslında. Prensiplerse modern Hı -hı. zamanda ondan Hı -hı. çıkarılan dersler. Zamansızdır evet. bu aslında tip evet. o anlamda. Yani evet. zamansız derken zamanın dışındadır. Dolayısıyla yani ona böyle ulaşmak falan hakikaten çok işte iyi eğitim lazım, tecrübe lazım, yetenek lazım bir sürü şeyin bir araya gelmesi bu ama ne Kocatepe Camii'nde ne Ataşehir'de bunları göremiyoruz. Yani e, yani bu tartışmadan sonra Ataşehir'e geçeceksek hani biraz onu konuşuruz. Evet, niye göremiyoruz peki? Ben mesela hı hı. şeyde işte Üsküdar Belediye Başkanı ile konuştuğumda Üsküdar Belediye Başkanı diyor ki işte geleneksel sanatlar ihmal edildi. Böyle bir şey var. Yani Cumhuriyet'le birlikte halkın değerlerine hiç uygun olmayan işte opera gibi, bale gibi falan bir takım sanatlar empoze edildi. İşte Atatürk Kültür Merkezi gibi neye benzediği belli olmayan yani o bir şeye benzemiyor onun için ya. İşte bir kutu biçiminde siz bunun neresini beğeniyorsunuz Allah aşkına diye soruyorlar bir de. E, yani böyle bir şey var. E, yalın olan şeye karşı bir küçümseme. Ne bileyim yani Beyoğlunda mesela diyelim düzgün cepheli bir bina varsa 70'lerde yapılmış diyor ki belediye ya bunu şeye uydurmanız lazım Beyoğlu'nun tarihi dokusuna uydurmanız lazım bu yapının cephesini böyle koruyamazsınız ben geçenlerde Büyükada'da bir fotoğraflama yaptım Büyükada'da çok enteresan modern mimarlık örnekleri var. ...yuvarlak böyle şeyli falan... Hmm. E, ...ana mekanları olan... E, ...bir takım böyle dalga dalga cepheleri... Olan, ...çok enteresan mimari... ...yapılar var Büyükada'da. Hani bunu sadece... ...şunu söylemek için... ...yani bu sadece AK Partili belediyelerin... E, ...olduğu yerlerde olmuyor. CHP'li belediyenin olduğu yerde de... ...bunların çoğu işte motele falan... ...otele çevrilirken Büyükada'da bu yapılar... ...yani hepsi bir anda... ...bir iki sene içinde... Hmm. E, ...süslemeli hale getirildi. Hmm. Yani sahipleri... Belediyenin de onayını alarak yapıları süslediler. Hı hı. Bu modern mimarlık yapıları mesela çok şey olabilirdi. Hani nasıl Büyükada'da işte Splendid Oteli var bu mimari açıdan bir cazibe sunuyorsa hı hı. aslında biraz tanınırlıkla Büyükada'daki bu modern mimarlık örnekleri de aslında yeni bir turizm programı içinde değer kazanabilirdi mesela. Hı hı. Hiç öyle bir şey yapmadan çok ucuz yoldan bunları hı hı. Böyle süslü, ferforje, demirli falan şeylere çevirdiler. Pansiyon ya otellere çevirdiler. Bir iki sene içinde oldu bütün bu gelişme. Şimdi Aynı demek ki popülizmi. böyle bir şey var. Sadece şey değil. Bu yani geçmişe ait bir şey yaşatma falan derdi değil. Yok. Böyle bir yaygın bir şey başladı. Yani popülizmin aslında mimarlıkta ve tasarımda popülizmin iki kaynağı var. Bir tanesi geçmiş. Bir tanesi de işte günlük hayat diyebileceğimiz şey. Hiç eleştirel olmadan günlük hayattan hani herkesin kullanan sokaktaki insana hemen hiç bir dolayım olmadan ulaşabilecek şeyler. Geçmişin tercih edilmesi de aslında geçmişi analitik olarak bakmak değil. Hani herkesin aşina olduğu şey. Dolayısıyla bu e, halkın değerlerine ters düşen bale, opera falan deyince bu zaten aslında bale, opera ne yapmaya çalışıyor? Aslında günlük hayatın içine gömülmeye çalışmıyor. Günlük hayatı aşmaya çalışıyor. Tabii dışında yani, bir şey yeni evet. bir şey yani. Evet. Ve dolayısıyla yani işte bu bir tür katarsis yaşamak Yoksa gibi. Yoksa halk sanatlı şey. olurdu folklorla evet. insanlar evet. yetinirdi. Yani evet. demek ki modern dans vesaire bunlar Hı -hı. değil mi? Bu evet. aşmaya çalışma. Yani Tabii evet. ki. Yani günlük hayatımızın içinde yaşadığımız zamanın içinde gömülüp kalmamak için aslında. Günlük sorunlarımız ıvır zıvırlar bilmem ne. Yani klasik sanatta böyle bir şeydi aslında. Yani günlük hayatta bir mesafe koyup. Hani hakikaten bakana böyle bir katarsis yaşatmak. Her şeyi unutup bir anda işte hayatını değiştirebilirsin. Gücünü vermek insanı. Bale ve opera da bunu yapmaya çalışıyor. Oraya gittiğiniz an böyle her şeyden aranacağınız bir şey deneyim yaşatmak istiyor sizi. Bu, bu son kertede hani böyle bir şey varsa ben de hayatımı değiştirebilirim. Yoksa çünkü günlük hayat size ne yapıyor sürekli? İşte akışa bırak kendini. Falan mesajı vermeye Tekrar çalışıyor. Ya, evet. Dolayısıyla bunlar aslında son kerede de eleştireller, statikocu değiller. Ama popülizm işte bunların altını oymaya çalışıyor. İşte sokaktaki insan işte var olan şeyin içine kısılıp kalsın, bugünün içine kısılıp kalsın gibi bir dert var. Yani bu aslında bence elitizmle... ...şeyin arasındaki... ...popülizm arasındaki kavga gibi... ...okunuyor hep. Bense aslında... ...popülizmle eleştirellik... ...arasındaki kavga olduğunu düşünüyorum. Bale ve opera falan söz konusu... ...olduğunda. Evet, burada aslında... ...çok önemli bir... ...ayrıntıya geldik. Yani popülizmle eleştirellik arasındaki... ...fark... ...çoğu zaman iki ayrı stilin... ...karşılaşması gibi algılanıyor. Yani yüksek elitin ...sanatı, hı hı. mimarlığıyla... İşte halkın sanatı gibi ve Hı -hı. üstelik de buradaki sınıfsal asimetri Hı -hı. siyasetçi tarafından kullanılıyor. Bir şekilde siyasetçi burada halka seslendiğini şey yaparak halkın Hı -hı. temsilcisi olduğunu iddia ederek Hı -hı. bu elitin aslında haksız yere Hı -hı. halkın e, şeyini gündemini işgal ettiğini haksız kazanç sağladığını hatta Hı -hı. ve bu şekilde zenginleştiğini belki de düşünüyor. Yani Hı -hı. Işte dikkat edersen e, şeyde mesela... Bu e, Gökdelen tartışmasında bile bu var. Yani Hı -hı. büyük sermaye işte bu tip mimari şeylerle e, şey meşgulken Hı -hı. yani kenti e, şey yapıyor işte kenti biçimsizleştiriyor. Hı -hı. Kentimizi ya, bize yabancılaştırıyor falan gibi bir eleştirerlik var bu e, cephede. Yani Hı -hı. popülizm sadece e, şeyle kalmıyor yani sıradan yapılar değil aynı Hı -hı. zamanda bir elitist tavra karşı bir... Hı -hı. İsyan yani bir hı hı. eleştiriymiş gibi de karşımıza hı hı. çıkabiliyor. Yani onun da bir eleştirellik e, hı hı. kapasitesi var. Aslında işte o, o eleştiri değil de böyle bir şey gibi e, daha şikayetlenme gibi bir şey diyeceğim. Hani ben eleştirellik deyince hakikaten bir mesafe koymak var olanla ve hani bunu aşacak bir şey ya da bir karanlığa işaret etmek falan gibi bir şey söylüyorum. Yani Halbuki popülizmin yaptığı şey e, var olanı korumak. ...hep muhafazakar bir şey... ...son kertede... Ee, ...onun için de... ...yani o kadar çabuk herkes hak vermese... ...diyorum bu şeye... ...yani bu savaş elitizmle popülizm arasında olmayabilir. Evet olmayabilir... ...zaten Hı -hı. yani buradan çıkış yolu yok... ...eğer Hı -hı. bu şekilde görülürse... Yani bu işte taklit yapılar e, Hı -hı. kötüdür Hı -hı. E, demek yetmiyor. Yani Tabii burada bir... Keşke <gülüyor> taklit olsun. Evet. Yani Kuvatçamer de kendisinin söylediği Hı. anlamda taklit olsa. Kaç kişi onun işte belki Sedat Hakkı yakınlaşıyordu. İşte yani Turgut Cansıver belki ancak anlayabilirdi falan. Kaç kişi Sinan'ın mimarlığını anlıyor Allah aşkına. Yani onun için de yani mesela Ataşehir'im hadi gel oradan bildik bir şeyden yola çıkalım. Bir kere yer seçimiyle başlayalım. Yani şimdi bu 10.000 bin kişilik bir camiden bahsediyoruz değil mi? Böyle büyük camiler aslında gelenekte nereye yapılıyor? İşte hakikaten kolay ulaşılacak yere veya işte merkezi olabilecek bir yere falan. imparatorluğun kamu alanı olarak evet. tarif ettiği bir yere yapılıyor. yerlere yapılıyor. Evet. Zaten hani evet. Selahattin Camisi, Sultanın evet. Camisi demek. Ya da bunlar evet. öyle yapılıyor ki şey diye düşünülüyor. Etrafında bir kamusal alan oluşturuyor ve her şeyi vesaire. etrafına evet. topluyor falan. Şimdi... O caminin yapıldığı yere bakalım. Böyle bir, değil mi? Otoyolun kenarında müthiş bir hız var. Etrafında bloklar var. Bir kere kamusal alan diye bir şey oydu. Hani ne kadar ıssız bir yer, kasvetli bir yer. Kamusal alan oluşmayacağı belli. Hani gözümüzün önüne geliyor. O işlemeye başınca bin kişi oraya nasıl gelecek? Cipleriyle gelecek, arabalarıyla gelecek. Oradaki trafik tıkanacak. Yani etraftaki bloklardan kaç kişi oraya toplayacaksın falan. Yani dolayısıyla bir kere böyle bir kamusal alan yaratmak gibi bir derdi yok? İkinci problem şimdi İslam bilginin bir kısmı tarafta yayınlanan bir şeyi vardı ben biraz ona referanslı bunu anlatacağım bir yorumu vardı bu konuda. İslam külliye üzerinden bir şeye dikkat çekiyordu bu sultan camileri veya işte seyahatli camileri dediğimiz şey aslında diyor hiçbir zaman cami tek başına olmaz etrafında. Külliyesi olur. Ve bu külliye hep böyle kamusal programlarla donatılmıştır. Bir bu o kamusal programlarla donatılmak işte bir kamusal alan yaratıyor. Herkes burada toplanıyor falan. Bir bu çok önemli. İkincisi sadece ve sadece sultanların camileri bu e, tarihi yarımada da tepelerin üzerine konumlandırıyor. Ama Sinan onları o kadar güzel konumlandırıyor ki böyle bir aşağı doğru o mekanlar akıyormuş gibi bütün yapılar. Ve hatta e, İhsan şöyle bir şey söylüyordu. Sadece döneminin yapılarını toplamıyor. Onlar o kadar güçlü yapılar ki sanki ona Ondan sonra hani 20. yüzyılda yapılan kırık dökük yapıların hepsini bile evet, tarih e, ötesi bir etrafına şey var. topluyormuş gibi evet. falan. İşte dolayısıyla o ustalık yani bir kere biz hani mimar olarak şey biliyoruz bir tepenin üstüne iri bir şey yapmak ne kadar zor. Tepenin üstüne bir şey ama onu böyle şey şehri taçlandıracak şekilde yapıyorlar aslında. Dolayısıyla yani hiç bu, bunlar böyle hiç ne tepede aslında aynı ölçeği sen gel hani öyle bir yere kondur etrafında böyle işte gerçekten yabancılaştırıcı bloklar var falan. Ee, ve o külliyenin toplu ve külliyenin etrafındaki yapılar bu anıtsal yapıdan mahalleye bir geçiş sağlıyor aslında ölçeği. Ee, daha böyle ölçekler arası bir e, şey diyalog gibi oluyor o yapılar. Halbuki bu e, Mimar Sinan Güya Mimar Sinan Camii ne yapıyor? Bütün o programları içine topluyor. İçine topladıkça kütle şişiyor. Şiştikçe orada iyice iğreti durmaya başlıyor ve şeylerle de yarışamadığı için, Gökdelenlerle bloklarla da evet. yarışamadığı için yani garabet bir şey oluyor. Yani İhsan şeyi söylüyordu hani öteki ne kadar etrafını toparlıyorsa hani e, Heidegger'in sanat eseri nedir? Sanat eseri her şeyi kendisinde toplayandır diye bir tanımı var. İşte tam Süleymaniye'ye falan bakınca bütün gerçekten etrafındaki kırık döküklüğü bile kendinde toplayan bir şey varken bu çevresinin bütün çirkinliğini iyice ortaya çıkaran bir şey olarak orada duruyor. duruyor. Onun içinde taklit yani Sinan'ın yolu yordamıyla bunun yolu yordamı arasında hiçbir benzerlik yok. Bunu söylememiz lazım taklit demeden önce. Evet yani Mimar Sinan'a referans veriliyor ama Mimar Sinan'ın Gerçekleştirmiş olduğu ilkelerin tam tersini yaparak tamamen şeyi parçalayarak oradaki bir haber olarak bence evet. biraz o, o da aslında, şey doğru. değil mi insan içinde burkan bir tarafı da var hakikaten yani işte hani bir haber verdik hiç haberi yok yani hiç öyle bir eğitim almamış gidip şöyle bir alıcı gözüyle sinana bakmamış insan şöyle baksa zaten biraz eli titrer o mesela önemli bir terbiyedir. Ama işte siparişle böyle oluyor mimarlık. Ancak e, serbest bir düşünce ortamında böyle Hı -hı. filizlenebilir. Hı -hı. Yoksa başbakanın her hafta İstanbul'a geldiğinde uğradığı şantiye herkesin tekmil verdiği Hı -hı. mimarında da gelip işte şurasını şöyle öyle mi yaptın böyle yap falan dediği bir ilişki içinde yani ne sinema eseri üretilebilir Tabii. ne edebiyat üretilebilir ne de mimarlık üretilebilir bunu açıkça söylemek lazım. Böyle yani, bir patronaj sistemi şey içinde mümkün mi? müdür? Yani sokollu gidip mimar seçiyor o sistem içinde işte öyle bir şeyler ortaya çıkıyor. İşte bizde de kim o mimar bilmiyorum yani hani o mimar seçiliyor. Kim olduğu belli değil. O öyle bir şey üretiyor falan. Yani o bozucu bir şey? Bir <gülüyor> şeyden de bahsetmek iyi olabilir. Erdoğan Bayraktar galiba değil mi? Bir Erdoğan ama hangi Erdoğan oldu bilmiyorum. Osmanlı geleneğiyle yeni teknoloji bütünleşiyor falan diyor. Şimdi ben bu şeyden de çok sıkılıyorum. Yani bu böyle en klişe laf, en rahat söylenen laf. Hani hiç de irkilmiyor. Ya ben bu hani çok böyle çok kullanılıyor. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Çünkü Osmanlı geleneği dediğimiz şey, teknolojisinden, tekniğinden bağımsız bir şey mi? Yani sen onun içinden tekniği alıp çıkardığında geriye ne kalıyor ki? Zaten aslında Osmanlı'nın yaptığı şey, yani Sinan'ın yaptığı şey, gününün tekniğini çok ustaca kullanıp bunu bir zerafetle yapmaktı. O zarafetin adı mı Osmanlı giyini? Yani değil mi? Tekniğini çıkardığında geriye bir şey kalmıyor. Yani hakikaten aslında Osmanlı bütün o tarihi yarım baktığımızda onlar böyle günlük hayatı şenlendirecek şekilde küçüğüyle büyüğüyle Paşa Camii ise en küçük falan böyle bütün yarım adayı şenlendirecek şekilde günlük hayata bir estetik katacak şekilde kamusal ...yapılar ortaya çıkıyorlar. Yani hiçbir görgüsüzlük, gösterişçilik... ...ben de görmüyorum. Yani azametle, çünkü azametli bir şey olmakla... ...anısal olmakla gösterişçi olmak... ...aynı şey değil. Evet burada aslında çok belirgin bir şekilde... ...karşımıza çıkıyor bu çelişki... Kendi içinde bir çelişki çünkü yani referans verdiği şeyle tamamen zıt bir tavır vesaire hem İslami açıdan hem Osmanlı şeyleri açısından ama biz bu zıtlığı mesela restorasyon çalışmalarında görmüyorduk hı hı. yani ihya şeklinde yapılan bir restorasyon geleneği var bütün İstanbul'da Topkapı Sarayı da dahil ben buna hı hı. dikkat çekiyorum yani Süleymaniye Camisi de dahil bütün ne kadar... Ciddi anıtsal yapı varsa yani İstanbul'un gözü gibi bakması gereken son dönemde biraz kent zenginleşince biraz kamu bütçesi ferahlayınca bunlar da böyle inanılmaz bir restorasyon şey başladı. E, bolluğu başladı yani hı hı. büyük bir bereketle böyle hemen ihaleler yapılıyor, inşaatlar yapılıyor ama fikir üretimi yok. Şimdi burada e, ne yazık ki görülmüyor yani burada da aynı basma kalıp cümle var İhya ettik. İşte, hı hı şeyimizin, ecdadımızın eserine sahiplendik. Restore etmek kendi başına güzel bir şey çok. olarak algılandığı Ama için müthiş tahripkar bir, şey. bir şey yapılıyor. Hı -hı. Yani bir daha o anıtlardan geriye hiçbir şey kalmayacak. Hı -hı. Yani o taklit yapılara dönüşüyor. Hı -hı. Aslında İstanbul'daki ciddi büyük anıt yapıların çoğunda Hı -hı. yapılan restorasyon şeyleri, Topkapı Sarayı'nda mesela mukaddes emanetlerin yer Hı. döşemesine kadar hepsi değiştirildi. Hı. Sıfırlandı. Ne bileyim Mimar Sinan Köprüleri, eski Roma Köprüleri, Hı. bütün Anadolu'da hepsi o kırık dökük taşların hepsi sökülerek o kıymetli taşlar atıldı ve yerlerine kesme makineyle kesme şeyler kondu. Yani bütün bu muazzam bir e, şey var. Yani bütün Anadolu'da anıtlara yönelik bir ee, basma kalıp uygulamaların e, yaptığı tahribat var ama biz bunu göremiyoruz çok olumlu bir şekilde. Ne güzel restore edildi. İşte böyle bir şey yapılıp e, devam ediyor. Diyan var mı? Ne güzel. Valla genel kabul yani burada <gülüyor> gene popülist bir şey var. Yani herkes bu kamu yöneticilerini tebrik ediyor. Restore Çin ettikleri için tabii. Yani bu ...herkes yani yaygın olarak... ...burada bir orta sınıf şeyi yani ben var. Ben mesela şeyi şok olmuştum... ...bir yanından geçiyordum... ...surları yeni, hani o mazgallarıyla yeniden yapmışlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani bugün niye mesela insan nasıl kendini de ikna eder? şekilde bitiyor evet. biliyor musun? Onlar evet. şimdi tamamlayamadıkları için de... ...böyle sanki yıkıntı taklidi gibi... şeyler yapmaya çalışıyorlar evet. onu da beceremiyorlar. Hiç diyoruz işte bunu. Ama işte bunun şeyi bu müteahhitlik olarak yapıldığı için... ...mimarlık projeleri de müteahhitlik projesi olarak... ...yapıldığı için... dolayısıyla e, Para alması için mimarın da müteahhitin de zaten Hı -hı. müteahhitler ihale alıyor mimara proje yaptırıyor. Böyle bir süreçte araştırma yapılamaz ki yapıyı korumak için de bir gayret olamaz. Çünkü korudukça tahripkar oluyor tam evet. tersine. Yani ortadan kaldırıcı oluyor değil mi? Evet. Bazen ben şey söylüyorum mesela kötü bir restorasyon olacağını bir binanın efendici ortadan kalkması daha iyi bir şey. olabilir yani. <gülüyor> tabii tabii. Şimdi zaten e, sorun biraz orada mesela Selimiye Camisi. Başbakanın böyle çok büyük bir e, iftiharla takdim hı. ettiği Selimiye Camisi bir gün yıkılabilir. Hı hı. Çünkü bir mimari değeri yok yani. Bir şey içi boş bir şey zaten caminin aslında yani ben onu da konuşmak istiyorum caminin aslında birçok kültürel fonksiyonu ortadan kalkmış durumda. Hı hı. Yani bugün aslında bir kamu işlevi olarak hı hı. yönetilemiyor. Diyanet camileri yönetemiyor aslında. Hı hı. Böyle bir resmi devlet kurumu tarafından camilerin yönetilmesi zaten mümkün değil. Yani Osmanlı'daki zenginlik yok zaten camilerin içinde. O açıdan da camilere bakmak hı hı. lazım sadece mimari açıdan değil. Ama ben hiç olmazsa anıtlar korunsun. Yani hiç olması bu kadar önemli binlerce yılın kültür mirasını bu kadar kısa zamanda üstelik de para harcayarak tarif edilmesin diye. Yani öğrenciliğimden beri hep kafamda böyle bir şey vardır. Asıl sorunu biraz da orada görüyordum. Belki biraz seçici bir algı bu ama burada bir problemle karşı karşıyayız. Ben şimdi bir müzikle devam edelim diyorum. Bu girişten sonra David Holmes'tan dinliyoruz. Zero Tolerance.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 Metropolitikada e, sevgili Tansiyel Korkmaz'la e, son dönem İstanbul'da yani bugünlerde İstanbul'da tartışılmaya başlanan bu başbakanın da işte isteğiyle yapılan e, Mimar Sinan Camisi Ataşehir'deki şimdi Çamlıca yapılmaya çalışılan e, ve yarışma olacağı duyurulan bir şey. Bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılıyor bunlar bir taraftan da yani gene bir örgütlü bir sivil toplum var burada yukarıdan örgütlenmiş. Bir de tabii Taksim'deki kışla gibi şeyler biraz da restorasyonlara girdik. Yani restorasyonlarda da aslında benzer bir problemin tekrarlandığını söyleyebiliriz. Burada yani şeyin sembolik faaliyetin yani bütün bu araştırma, uygulama... ...bütün bu alanlar üzerine gelişen bilginin aslında olan pratiklerle bir, olan, bir mesafesi. Yani o mesafe hep sıradan pratikler olmasını değil... Mimarlığın aslında o sanatta da gördüğümüz gibi olanın dışına çıkması, farklı alandan tekrar bakması gibi bir şey üzerine kurulur. Yani bu sıçramaları yapmadan çünkü Taha sembolik yürüyeyim. faaliyeti anlayamayız. Çünkü hı hı. o sembolik faaliyet eğer uygulamayla örtüşürse ona, onun bir özelliği kalmaz. Bir müteahhit hı. çalışması, hı. bir ara uğrak olur. Ve bu bir orta sınıf pratiğidir. Yani dünyada mimarlık faaliyetleri de genellikle aslında esnaf şeyine çok yakın olabilir. İşte küçük bürolar vesaireler. Bunlar çok hizmet de verir. Yani Yaygın hizmet şeklinde böyle olabilir. Ama her zaman bu e, şeyle e, sıradan durumda tansiyon yaratan, gerilim yaratan bir de e, şeyler vardır. Hı -hı. Önemli mimari Hı -hı. şeyler vardır. Deney, deney üreten kurumlar. Evet. Burada Hı -hı. galiba bir eksiklik var ya da bir temas yok. Hı -hı. Yani bir tarafta piyasa mimarlığı işte camilere kadar her şey bu şeyin içinde anonim bir şekilde gerçekleşiyor. Bir taraftan da büyük sermayenin belki bir İhtiyacını karşılayan kuramsal şeylere daha yakın mimari uygulamalar. Hı. Galiba Türkiye şeyi böyle ikiye ayrılmış olduğu için hı hı. bu ikisi arasında yani temas sağlanamıyor. Güncel hı. mimarlık dediğimiz zaman yani günümüzün mimarlığı sanki öbürü işte geçmişin mimarlığı onu hı hı. yani gözden çıkarmışız falan gibi oluyor. Halbuki bu tansiyonu üretecek e, temasın olması gerekiyor çünkü bu. Kamusal bir işleyişten söz ediyoruz. Yani bir özel hı hı. alandaki bir uygulamadan değil yani bir cami yapımından söz ediyoruz. Hı hı. Sadece mimari tasarım açısından değil şehir planlama açısından, kentsel tasarım açısından... Ki İhsan'ın yasında o söz ettiği şey muazzam bir Hı -hı. yani şehircilik Tabii. şeyini ortaya koyuyor. İlkesini, Tabii. kamusal yapılarla, sivil yapıların ilişkisini Hı -hı. vesaire. Bunları tamamen göz ardı eden, hiç önemsizleştiren, Hı -hı. böyle şey bir durumdayız yani Hı -hı. farkında bile olmayan. Tabii. Bu nasıl olabilir peki yani buna bu teması sağlamak nasıl mümkün olabilir? Belki önce şeydi konuşalım yani bu yer seçimi meselesi hakikaten. İşte Çamlıca ile de gündeme gelen. Ataşehir'le de gündeme gelen, Taksim'deki camiyle de gündeme gelen. Yani bugün hani kentler böyle belli bir şey alana yayıldığında falan bir artık büyümeden söz etmiyorsak mesela özellikle eskiden çok hızlı büyüyordu. Şimdi ama o hızlı büyümek biraz daha belki daha çok dikkatimiz şöyle diyeyim kentin merkezine de yoğunlaşmaya başladı falan. Mesela Taksim'de bir şey yapacaksanız bunu nasıl yapıyoruz? Genelde bir haritalama yapıyoruz. Yani belli bir alana bakıyoruz işte ne kadar cami var ne kadar okul var ne kadar kültür yapısı var falan. Dolayısıyla bir yere bir şey yapacaksak ve programı ne olsun diye düşünüyorsak bu haritalama orada yaşayan insanlar onların demografi değerlere bakıyoruz. Ne kadar genç ne kadar bilmem falan. Biraz oradan çıkıyor şey ee, hani nasıl bir program, şey, yani <gülüyor> nasıl bir program olabilir? Peki, yani yeterli mi? Belki biraz da sorun orada olabilir. Hayır belki işte buna bir yorum yapmak aslında evet. her zaman yorum yapmak en şey sofistike iş hayatta yani. A -a. Şimdi bütün o haritayı okuyup çünkü haritada bir şey söylemiyor insana birkaç şey söyleyebiliyor falan. Oradan bir yorum yapmak gerekiyor. Ama bu her böyle kilit yere aslında konuşmayıp cami yapmakla başlattığımız zaman. Orada, Otomatik bir şey oluyor. Evet o sanki böyle bir artık kamu alanda revanş alma. Ya da kamusal alanında bir iktidar kurmak gibi bir şey olmaya başlıyor. Orada da yine bir kamplaşmaya gelip çatıyor. O zaman da hiçbir zaman cami üstünden biz gerçekten düşünen, geleneği iyi düşünen, onu yorumlamaya çalışan, işte tahayyül gücümüzü harekete geçiren falan bir tartışmadan, pratikten kesinlikle yoksun kalıyoruz benim. Yani ben bir şey işte Canlı Bey Rüz Bey'in, Mecliste yaptı cami Göncü. Hani hakikaten bir şey oluyor insanın yüzü günümsüyor. İşte o ışık meselesi falan çok güzel. Onun dışında hiç böyle bir şey yok. Çünkü yani en önemli sebeplerinden bir tanesi bu bence. Bu her zaman kamusal alandaki bir iktidar savaşı bizim için. Yani bizim için yani bu Türkiye için demek istiyorum. Bundan kurtulup da gerçekten bir mimarlık veya bir kültür yapıtı olarak cami, Falan gibi bir şeyi hiçbir zaman konuşuşamamış oluyoruz. Ne de cami tabii ki yani bir fiziksel mekan olarak sadece ele aldığımız zaman yani mimari açıdan o zaman da işte ya biraz bu elitler hani Cumhuriyet eliti belki de modernizmle daha haşır neşir olduğu için bizim e, sahci cami şeyimizi Hı. alıp ...onu başka bir şeye çevirmek istiyorlar... ...yani biz de onların elinden kurtarmak... ...istiyoruz gibi düşünenler var... Yani ...aslında İhsan o yorumunda... ...şeyden de çok güzel bahsetmişti... ...niye sürekli hani belli bir... ...dönemde bir pik yapmış... ...yani bir zirveye ulaşmış... ...tipten bahsediyoruz sadece kubbeli cami yok ki. Aslında İslam coğrafyasında müthiş bir zenginlik var. Müthiş, Onlara niye evet. hiç bakmıyoruz? Evet. Ya onlardan birini seçelim diye söylemiyorum ama hani analitik bakmak diye bir şey vardır. Bu eğitimin insana kazandırdığı esas bir şeydir. Hani böyle kurtulamazsın istesen de. Hani bütün bir geleneğe bakmak, ona analitik bir bakışla elemek. Yani bu böyle günümüzde geçerli bir şey olabilir bu olamaz falan. Ve yine orada kalmamak. Değil mi? Oradan tahayyül gücünü harekete geçirmek falan gibi bir şey gerekiyor. Bu antrenmanı hiç yapabileceğimizi zannetmiyorum ben artık. Yani yani Çamlıca'da da mesela öyle bir yere götürüp onu o tartışmaya gir. Yani Çamlıca işte ne kadar zamandır bir koru yani kim seneleri gitmemiş artık oraya işte korunun sit alanı aynı zamanda falan. Şimdi hani niye Çamlıca'ya değil mi bir inşaat önerelim? Bu kadar az ...korunmuş yeşil alan varken... ...onun cemaati nerede olacak? Yani bu, bu kadar işte değil mi... ...zor ulaşılan bir yer falan... ...etrafında bunlara, villalar Bahane var. gibi kabul ediliyor hmm. Tansel. Yani hmm. yani bu camiye karşı olanların... ...işte uydurdukları bahaneler... ...nedir hmm. işte Çamlıca bir doğal sit alanıdır... ...Çamlıca kentin peyzajındaki aslında... ...tıpkı Ayasofya gibi tarihi bir imgedir aslında Çamlıca çünkü kültür açısından bir şeydir. Yeniden üretilmiş bir şeydir insanların imgesi edebiyatta, sanatta vesaire. Dolayısıyla yani Ayasofya'yı değiştirmek aslında. neyse Ayasofya'nın kubbesinin üzerine bir yeni bir bina yapmak neyse aslında Çamlıca'ya bir inşaat yapmak da biraz onun gibi. Ama işte bunu bahane olarak algılıyor şey bu cami fikrini savunanlar çünkü Cami yapmak aslında siyasi bir şey oluyor. Hmm. Çok önemli bir temsil hmm. şeyi kazanıyor. Yani Şöyle bir antrenman yapalım. Yani bir hmm. yapalım haritalama. Gerçekten mesela camiye ihtiyaç olan yerler olabilir. Gerçi olmuyor tam da. Yani her zaman çok fazla cami inşa ediyor. Nasıl oluyor bilmiyoruz. Kağıt tane çalışıyorduk. Hı. Hmm. çok cami vardı ki çok şaşırdık yani. Bu belki biraz informal ee, şeyde şehirde ilk önce bu izinsiz yapılan yapılar işte cami olunca galiba böyle bir şey meşru meşrulaştırma ha, atayım, evet, evet. O, onun da belki payı var falan bilmiyorum ama ama gerçekten bir bakalım yani bir yerde varsa bir, hani cami yapılma şeyi orada hakikaten bir cemaat var bunun ihtiyacı var falan oradan güzel güzel tartışalım i̇şte tam yeri burası nasıl olmalı Olay o zaman ama işte e, yer seçimi konusu ya da Hı -hı. yerleştirme meselesi aslında şehir planlama meselesinde yaratıcı Hı -hı. bir şey olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Yani burada ihtiyaç var işte şuraya bir cami yapalım demek Hı -hı. kadar kolay bir karşılığı yok bunun. Hı -hı. Yani şehirde stratejik Hı -hı. anlamda bütün bu kamusal alanları kullanımı işte Hı -hı. buralardaki e, yaşantı biçimi çevreyle olan ilişkisi Hı -hı. vesaire e, çok farklı şeyler açısından irdelenip. Farklı cevapları olan bir konu. Mesela bazen de hatta belki proje otonomisi de sağlamak lazım. Yani böyle resmi bir şekilde cami yaptıran bir devlet değil. Belki de farklı farklı inisiyatiflerin ortaya koydukları farklı deneysellikler olabilir. Cami Mimarisi açısından ve camilerin kullanımı açısından yani sivil toplumda bu hmm. açıdan bir özelleşme olması gerekir. İşte onu ancak projesini yapabiliriz gibi geliyor bana. O hmm. kadar çok tutucu bir şey var ki yani bu konuda mesela şey Sinan her zaman çok yenilikçi biri. Hani bak Rüstem Paşa'ya bak falan değil mi? Ee, bir şey deniyor. Çok iyi şeyle formla çevresiyle ilişki kurmakta falan, bunlar da falan bunlarda çok becerili. Farklı ölçekleri çok iyi yani illa bir şeyin anıtsal olması için büyük olması gerekmiyor. Yani o kadar yerinde iyi bir şey yapıyorsunuz onu bu kadar mükemmel bir inşa tekniğiyle yapıyorsunuz ki o birden bir anıt oluyor bir ağrısı oluyor etrafında yanaşılmıyor ona falan. Ama hiç de bilmiyorum şimdiye kadar hiç böyle bir tartışma açılmadı Hakikaten her zaman böyle korunması gereken yerlere falan şey yapıldığı için e, nişan alındığı için o tartışmanın kendisi sanki sadece rövanş için açılıyormuş falan gibi gözüküyor ve o zamanda güzel bir cami tartışması cami hani ne bileyim böyle temrinler falan ben şeyi hatırlıyorum biz Otdü'deyken mesela bizim böyle çok efsanevi bir hocamız vardı Kemal Eran. E, mescit projesi vermişti ikinci sınıfta Tabii ben işte seninle düşündü işte 80'ler falan 80'lerin ortası böyle öğrenciler hep beraber toplanmışlar falan. Biz bu projeyi yapmayız falan i̇şte demişler. Bak, tam yani. da sorun burada galiba. Evet. Yani e, mescit, cami bunlar hani evet. modern dışı. Evet şeyler, Ayrıca da işte hani biz bu projeyi yapmayız falan dediler. Onun üzerine Kemal Bey herkesi toplayıp hala aklımdadır. Çok güzel bir şey söyledi. Ya dedi şimdi unutun camiyi falan. Ben size şunu anlatayım dedi. İşte mimarsınız. Mesleğinizi çok seviyorsunuz. Ve işte işaret parmağınıza bir şey oluyor. O sırada da daha bilgisayarlar falan yani onu çiziyoruz bayağı tecrübe. Ve mesleğinizi yapamayacak hale geliyorsunuz dedi. İşte böyle tıp mı hiç kimse yardımcı olamıyor falan. Ondan sonra bir süre sonra bir şey oluyor ve parmağınız iyileşiyor. O zaman bütün içinize bir şükran duygusu doluyor. Ve işte bu şükran duygunuzu ifade edecek bir yer arıyorsunuz. Siz bana o yeri yapın demişti. Yani hakikaten hepimizin aslında çok böyle hani dünyevi olmayan e, ruhani yerlere ihtiyacımız var. Hani herkes yaşamıştır bunu. Çok yakınımızı kaybediyoruz ve hakikaten böyle başka bir şeyle baş başa kalacağımız daha büyük bir güçle falan baş başa kalacağımız bir yer arıyoruz ve bu yer yok aslında bir de tabii insanlarla paylaşabileceğimiz evet. acıları evet. sevinçleri evet. yani böyle evet. bir yer olarak bir bakırsa, estetiği olan evet. falan böyle bir hani e, makul bir yer arıyorsun ve aslında o olmuyor Dolayısıyla aslında böyle bir ihtiyacımız hepimizin var. Hani Güzel bir cenaze yapacak ya da işte bir şey için dua edecek falan. Birilerine işte belki yardım edecek falan. Böyle, böyle bir mekan aslında yok. Ve dolayısıyla bunu da tartışmaya açamıyoruz. Böyle bizlerin de Hani çok dindar olmayanlar, yani ben çok dindar biri değilim ama böyle bir şeye ihtiyacım var. Yani ben böyle çok yakınlarımı kaybettiğimde falan çok böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Yani işte Ölüm yıldırımları olduğunda bir şey yapmak istedim falan ve böyle bir mekan yoktu. Dolayısıyla niye bunları konuşamıyoruz? Bu, böyle şeyler bütün bunların önünü tıkıyor. Biz yarın hakikaten işte bilgi mimarlık desek, Nevzat yaptı mesela bir dönem, birkaç dönem. Nevzat sayın. Evet, evet. Nezat sayın. Öğrencilerle yaptı falan. İyi şeyler de oldu ama genelde şeyi görüyorsun. Hiçbir konuya bu kadar tutuk değiller yani. Peki cami geçmişte yani Osmanlı modernleşmesi içinde aslında çok ciddi evrim geçiriyor. Hı hı. Ee, sosyal örgütlenme olarak da tabii hani cami ve çevresindeki işlevler hı. yani hayır kurumları, okullar vesaire e, kiliselerde de benzer bir gelişme var. Aslında biz biraz yani bu mesafeyi açarak Hı. yani bu neoklasik model hep çok uzak bir geçmişe gönderme yaparak aslında buradaki günümüze temas edebilecek çok önemli ipuçlarını da ortadan kaldırmış oluyor. Hı. Yani o terk edilmiş tekkelerin, Hı. zaviyelerin falan çöküntü Hı. halindeki şeylerine bakınca hep aklıma o gelir. Ben ne yapıyorlardı insanlar bunun içinde diye çok merak ederim. Şeye gittin mi? Mardin'de bir medrese var. Koran Yok. Yani böyle tam Mezopotamya'ya hmm. bakıyor falan. Şimdi aklıma... Geliyor. Ya ben mesela oraya gidince böyle bir havuzu falan da var. Yani şimdi su dolu değil de aslında. O büyük ihtimal hani yıldızlar yansın falan ne yapıldı. Böyle Mezopotamya'nın tam şeyinde böyle e, sınırında falan. Oraya gidince mesela ben şey diye hissetmiştim. Hakikaten kutsal bir şey var diye. Şimdi bu ne kadar önemli bir şey. İşte dediğim gibi yer seçimi onu sen öyle bir Şekilde mimariyle ortaya çıkarıyorsun ki o yerin güzelliğini işte mimarlık etrafını şenlendirmiş oluyor falan. E böyle şeyler de çok önemli. Biz niye bunun temrinini yapamayalım? Ama hani bu sürekli bir kamusal alan üzerindeki iktidar şeyi olmaya başladığında, savaşı olmaya başladığında işte ellerimiz, dillerimiz, düşüncelerimiz bizim de tutuluyor. Yani de Dökensi'nin dediğine geri gelmiş oluyoruz. Hı -hı. Kopya olmaya başlayınca aslında Hı -hı. gelişme fırsatını da ortadan Hı -hı. kaldırıyor. Hı -hı. Mimari yapısını kastetmiyorum. Evet. Aynı zamanda bu sözünü ettiğin uhrevi Tabii. alanın yani kamusal nasıl alanın. Nasıl olacak bu değil evet, mi? Evet bunu çok Bugün daha paylaşımcı... Olacak? Yani Çocuğumu kutupsallaştırmayan tabii, bir kamusal tabii, mekan olması mümkünken bir bire aslında iki siyasi şeymiş gibi ortaya tabii, çıkıyor. Tabii. Farklı iki kutupmuş gibi ortaya çıkıyor ve biz aslında Osmanlı modernleşmesine yani işte bu bir şey belki ama yani insan bunu keşfetmek için kendisini zorluyor ama bunu değiştiğini görüyoruz. Yani sabit Hı -hı. kalmamış. Hı -hı. Demek ki değişebiliyor. Hı -hı. Çünkü yani din böyle bir şey değil ki. Yani sadece şeyden empoze edilen bütün pratikleri Hı -hı. olamaz ki. Mimarlık değişiyor. Değişmeyen mi? yani değiş şey mumyalaşıyor zaten. Eğitim kurumları yanındaki evet. çevresindeki değişiyor. Dolayısıyla evet. mumyalaştırmak değil ki dinin evet. amacı bir, evet. geriye bir, bir mumya kalmaz. bırakmak değil. Yani Hı -hı. hayattan şeyi alıp koparıp bütün canlığı alıp. Hı -hı. ...sembolik alana taşıyıp onu bir cansız beden olarak hayata iade etmez... ...dinin Hı -hı. böyle bir görevi yoktur Hı -hı. tam tersine. Hı -hı. İşte bunun örneklerini şimdi görüyoruz. Yaşama, bağlayan, yaşama bir şey. bağlayan bir şey. Bütün dinlerde aslında bir Hı -hı. takım şeyler var. Hı -hı. Yani böyle gelişmeler var ve sürekli din eğer bugün birine geldiyse bu şekilde gelmiş. Hı -hı. Ama şimdi yani mimari açıdan bakıldığında bunun sona ermekte olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Yani bütün o muhafazakarlık... ...yaratabileceği bütün enerjiyi... ...bir inşaat enerjisine dönüştürerek aslında yok ediyor... ...söndürüyor... Hı -hı, ...yani burada aslında başbakan... ...hani birileri başbakana doğrusu danışmanlık yapsa... Hı -hı. ...şunu demesi lazım... ...çok büyük bir hata yapıyorsun... Hı -hı. ...tam da senin amaçlarınla çelişiyor... ...eğer sen Hı -hı. sahip çıkmak istiyorsan... Hı -hı. ...yani bu, bu konuda duyarlılığın varsa... ...muhafaza etmekse bir şeyleri... ...bu da tam işte bu... ...içindeki şeyi kavramadan... ...yapıldığı için... Tam da bir kopuş yaratıyor aslında. Tabii. Çünkü sadece bir inşaat Hı -hı. projesi haline geliyor. Artık Hı -hı. onun adının cami olması veya başka bir şey olması bir şey ifade etmiyor. çünkü. Tabii. Bir pespayeliye sıradanlığa mahkum olmuş oluyor aslında değil mi? Hakikaten şey sen şahit hani böyle yüce mekanlara falan inanıyorsan, bunun yolunu açmak istiyorsan, bunu bugünkü hayatın bir parçası kılmaya çalışıyorsan falan bu yapılan şeyler tam da bunun aslında önünü tıkıyor. Burada biraz e, aykırı bir şey olacak ama bu, şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada tabii siyasetçilerin biz yaptıkları üzerinden konuşuyoruz. Ama yani bu iş aslında siyasetçilerin yapabileceği bir iş de değil. Bu entelektüel e, mesele siyasetçilerin aslında e, aydınlatılmış bir yolda takip ettikleri süreçlerdir. Ama bu yolu aydınlatanlar sadece siyasal kurumlar değildir. Türkiye'de acaba... ...modernite de böyle bir tepeden inme bir resmi elit programı olarak empoze edildiği için onun rövanşı da bu şekilde gene aynı kalıplar içinde gerçekleştiği için hiçbir zaman aslında bu pespayelikle bir kopuş içermiyor. O yüzden de belki bu bağımsız kurumlar şeyler yani entelektüel üretim yapan yani tamamen balanı terk etmiş olduğu için din konusunu, cami konusunu, kamusal alanlar hatta sadece camiler değil bütün kamu yapıları yani işte sent konakları, kültür merkezleri, parklar, bütün bu alanı aslında mimarlar terk etmiş durumda. Ama ya bir yandan da bu erken cumhuriyet bilmem biraz daha belki okumakta ihtiyacımız var. Yani bir yandan tabii ki modernizm dünyanın her yerinde kopuş demek olan, Değil mi? Bir şiddet tabii. demek. Yani boşver bir hani şey toplumun modernleşmesini hani Corbusier'in mimarlığını düşün. Yani bu hakikaten geleneğe bir şiddet değil miydi? Ama o şiddetin içinden bambaşka bir estetik türetmek mümkün oluyor. Şimdi ben bu erken modernizm tecrübesine bakınca bir yandan da yani tabii ki toptan İyi veya toptan kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama ne bileyim mesela köy enstitüleri falan gibi projeler var bunların içinde. Ee, veya ne, ne bileyim... Dewey'in İstanbul'a şey Atatürk tarafından çağrılması var falan. John Dewey çağırıyor ad Eğitim mesela. Eğitimin konusundaki evet, yenilikçi kişi değil evet, mi? Inanılmaz <gülüyor> evet, inanılmaz yani falan. Yani dolayısıyla tabii ki birçok şey çok kırık dökük falan. Ama mesela toptan ben şey diye düşünmüyorum Reddedilemez işte. aslında. Mesela hmm. Taksim projesi Hı -hı. aslında değil mi? O bütün Hı -hı. kentin içindeki işte Maçka Parkı'yla şey arasındaki muazzam bir kültür evet. programı aslında. Ve bugün Lenski evet. Örbenizm dediğimiz evet. şey bütün dünyanın üzerinde konuştuğu şey yani peyzajımızı kentleşme diyeceksek peyzajı bir merkeze alan kentleşme modeli işte bu Prost'un yaptığı öyle bir şeydi. Yani parkın etrafında bir kentleşme dizayn ediyordu. Falan. Ama fark edilmediği için görülmüyor. Hı -hı. Mesela böyle evet. bir şeyin aslında farkında bile değil kimse Hı -hı. yani yani onun için ben şey diye düşünüyorum yani erken cumhuriyet projesinin bütün tabii ki sınırları var ama bir takım potansiyelleri de var falan hani böyle toptan bir şeye mahkum etmek veya toptan hani kutsal bir şeymiş falan gibi şey yapmaktansa biraz daha proje proje okumak falan kendi sınırları içinde değerlendirmek daha cazip olabilir. Yani yine şey diyorum yani popülist değildi hiç kuşkusuz. Ee, tabii ki bazı işte hani mesela dil konusundaki yenilikler falan e, bir anlamda bir şiddet de içeriyor tabii ki bu kadar yenilikçi olmak. Ama bir yandan da açtığı yollara bakalım. Değil mi? İşte şiirde nerelere gidiyor, romanda nerelere gidiyor, günlük hayatımızda falan onun çok o kadar emin Bir de, de kamu altyapı sunuyor yani işte çok amaçlı sunu, salon yapıyor Açık Hava Tiyatrosu. Hı hı, Atatürk mi? Kültür Merkezi mesela tabii. kentin hayatına çok büyük tabii. katkısı var bu tabii. alanların. Şimdi tabii son olarak Kültür Bakanı Atatürk Kültür Merkezi estetik açıdan çok yeterli değil. Biz onu biraz zenginleştireceğiz estetik açıdan deyince. Ne demek acaba korkuyorum. bu? Hayır, ben de yani <gülüyor> hakikaten biraz bunu açar mısınız? Bu tam ne demek <gülüyor> falan? Çünkü <gülüyor> yeterli bürokrasi değil. böyle çalışıyor genellikle. Aha. Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi mesela içine git. İstanbul <gülüyor> Büyükşehir Belediyesi kendi içinde tutarlı bir yapı yani. Ama son dönem yapılan restorasyon ve içindeki renovasyonlarla aslında böyle süslü mobilyalarla doldurulmuş <gülüyor> bir hale geldi ve içi de süslendi. Bu son zamanlarda evet. şimdi eskiden devlet malzeme ofisi estetiği vardı Hı. ki bana şimdiden bakınca o kadar da kötü gelmiyor. <gülüyor> şimdi son zamanlarda <gülüyor> feminin bir şey oldu değil mi? Evet. Yani böyle bir odalara giriyorsun falan böyle bir yapma çiçekler falan oluyor. Tuhaf oymalar falan oluyor. Böyle bir yapış yapış <gülüyor> <gülüyor> feminin bir şey oldu. Evet bir şenlikli bir durum da evet. var gibi gözüküyor. Ama hani böyle kiçin. <gülüyor> diyebileceğimiz bir şey falan. Yani gerçekten yeni bir devlet malzeme ofisi estetiğini hasretle bekliyoruz. Sadece. Evet, ona işte beğenmiyorlar. Yani o orada bir problem var. Aynı zamanda bir dayatma olarak da. İşte ona... bak aslında bence şey aynı. Yani Ataşehir Camisi'nde yapmak, işte odaları öyle dekore etmek falan aslında yaşadığımız anın estetiğini üretememek, ifadesini üretmekte iktidarsız olmak diyeceğim aslında. Yani onları o ifadeyi bulamadıkları için falan bu konuda iktidarsız oldukları için böyle ya Kiç ya işte canlan ki o da son kâti de işte Ataşehir Camii'deki Kiç. Neden? Çünkü Mimar Sinan zamanında başarıya ulaşmış bir figür. Sen kendin bir şey denemiyorsun da oraya sığınıyorsun. Orada e, kendine bir liman arıyorsun. Hani Greenberg çok güzel tanımlar Kiç dediğimiz şey nedir? İkinci göz yaşıdır ne yani bir tanesi çok ilki çok içten akıyor. Sonra bakıyorsun ha bu hoş bir şey tadını çıkarıyorsun. İkinci yiyor, <gülüyor> Aha, böyle bağır bağır ağlıyorsun falan. İşte mimarsından tamam ilki böyle çok hakiki falan. Bunlar işte ikinci gözyaşı. Bunlar hani ne bekliyor? Ama hepsi de yani o restorasyon da aslında dönüp dolaşıp bütün bu e, şeye geliyor. Yani bunlar böyle bir, bir grup işte taş şeyi diyelim yani hani taşrı bir grup aslında bir estetik ifade kendilerine uygun bir estetik ifade bulamıyorlar büyük bir ihtimalle. Ve o zaman da her zaman başka güvenli limanlara savruluyorlar. Evet burada programın sonuna gelmiş olduk. Sevgili Dansel Korkmaz'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aysin Türkmen de şu anda bizi dinliyordur umarım. O da program ortağım olarak birkaç haftalık belki uzaktan izleyecek doğum nedeniyle ama ondan sonra... Minnoşu bekliyoruz yani. <gülüyor> Bir yeni programcı daha kazanıyor Açık Radyo'da. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben or oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus yok ya. Kolay kolay basaltı materyalı, elektrikçiler terk etmedi, merkez etmedi Perşetme Pazarı Merkezi.